Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz selamlaşmanın önemi fazileti. Selam vermek sünnet alması ise farzdır. Sünnet olduğu halde selam vermesi sınnet Almaktan daha da fazlidi, sebep daha fazla. Bir konu dinde eğer fazlı ise, mutlaka hakka bir ayeti kereme vardır, delil vardır. Biz Merhambürre bizlere Nisa 86'da. Siz bilsin, Asma Rəhim, veza huyn ve izahu yiydüm Size selam verildiği zaman, hatta selam vermek bile verildiği zaman, burada tehiye geliyor selam yerine. İsa öncesi Arapla birbirlerine öyle selam verirdi. haya kallah derlerdi. Hay ya Allah ömürler versin, uzun ömür anlamına geliyordu. İstanbul'u kaldırdı. Çünkü uzun ömür dilemek de aslında o kadar kabul değil, uzun ömür dilemek de böyle. Eğer ömür hayli olmazsa, ondan sevamak olmazsa, uzun ömür insana cefadır. Hem yaşlıya bakanlara. Bunun için İstanbul yerine selam getirdi. Burada Mevlam size selam verildiği zaman buyuruyor. Yani selam verin buyurmuyor. Eğer selam verin buyursaydı işimiz çok fazla olacaktı. Ne yapacağız? Yoğun yerlerde, büyük kasap şehirlerde her gözden selam selam selam selam sen yürüyemeyen insan böyle. Onun için buyurdu. Size selam verildiği zaman. İslam'da güçü yok. Bu anlamda geliyor. Yani İslam'ın her kuralı her emri uygulanabilir. Mevlam buyuruyor. Selam verildiği zaman. Fahayyuh <gülüyor> Hatta Fe, Fe'yi takribi deniyor buna. Hemen siz o karşılık verin. Yani Allah'ın selamını karşı verin. Selam verildiği zaman bir kimseye hemen aldırılmaz, boş verir, geçe durur da sonra aleyküm derse bu selam almak fazla olduğu için, erteledi olduğu için, için, günah da var Hatta elden selam bile gelse sana filan selam söyledi hem gerekiyor. Nasıl iyi mi var Ondan salmadan olması gerekiyor. Yani telefon da olsun, mektup da olsun, elden olsun hem almak gerekiyor bunları. Bir de selam gönderildiği zaman yani filan selam söyledi deyince o kişi dilerse bunu üzerine almaz. Bunu unuturum der, ihma der, almayabilir. Ama peki diye bunu silamı kabul etti mi? Bunu yerine ulaştırması ona vacip oluyor muhtemelen. Vacip oluyor böyle. Mevlam buyuruyor, siz selam verildiği zaman fehayyü hem alın selamını bir ahsele minha verilen selamdan daha iyisiyle güzel alın selamı ona. Daha iyisiyle alın selamı ona. Ev, rüdduha veya aynısını geri çevirin. Aynısıyla alın selamı. Nasıl oluyor tabi iş? Bir selam verdi. Esselamu Aleyküm. Mutaka. Alırken vav wow, lazım, vav wow, atıme deniyor buna, vav. Wow. Yani v harf lazım böyle. Esselamu Aleyküm ve aleykümselam Selam görelim böyle. Esselamu Aleyküm ve aleykümselam. İki çeşit selam alınır, verilir. Biri tenvin deniyor. Selamün Aleyküm diye, selamün. Bunda tenvin, iki ötür vardır bunda. Böyle verilir. Salam aleyküm. ve da es-selamu denir, Bunda tenir olmaz, buna tek kötü olur. Es-selamü ö. Sonun ne gelmiyor sorabilir. atıcı olarak es-selamü aleyküm. ve da selamün, burada bak sonra ne geliyor, temin var. Deniyor bu şekilde Şimdi eğer vavsız olursa. Esselam aleyküm, aleyküm selam. Selam sana olsun, sana olsun böyle. Arada kalır selam. Ne olacak? Ve aleyküm selam sana da olsun. Yani selama kabul ettim. Selam duadır. Hem Esma Hüsadam'dır böyle. Zikirdi aynı zamanda. En büyük dua selamdır. En büyük dua selamdır. Bu işin Esra aleyküm ve Aliyim müstehlam. Allah selamın sana da olsun. Yani bana olsun, sana olsun Bu nedir? Bu evruduğa giriyor bu. Ailemi müstehverme böylece. Şey. Ne daha güzeli? Bariyim rahmetullah ve berekat etmek daha güzel olmuş bu İlk selamı insan olarak kim verdi? İlk yer üzerinde selamı. Alış derif, Bukhara'da Müslüman alış derif, Rüya'l-Sama Hazretleri, Demhak Adem'e, Kale. Allah Celle Câlu Adem babamızı yarattığı zaman, Kale buyduk Adem Aleyhisselam'a, İzzat, Fesil, Ala, Vilaiket, Nefemmine'l, Melaiket'i yürüsün. Mevlam Adem'e yarattı, ruh verildi. Tabi Allah katında yaratmak çok kolay tabi Allah katında. Haşa Allah cilir, yorulmaz mı? Böyle? Yani bir Adem'i yaratmak, bir alem'i yaratmak, yeri büyü yaratmak Allah katında hiç zere yaratmak kolay bir meryem Adem babamız Mekke'ye Tayyip arasında toprağı dünyadan Suyu cennetten bakmadan, toprağın dünyadan, melekler Allah toprağın dünyadan, her tarafta alındı toprağa, bir her tarafta toprağa, ya yani element alındı bunlar, bu cennet suyuyla yoruldu. İnsanın özelliği işte buradan kalletlanıyor. Ya suyla yoruldu. Üç tane kırk üzerinden geçti mektaya parasında. arasında. bir ruh ifade buna verildi beni. Ruh, hayat sırrı. Bu Allah'a adı bu sıramı ben. Nedir hayat bilmiyor galiba. Hala birim bunu çözemiyor. İşte dokuya iniyor, hücreye iniyor, hücrenin içine giriyor, çekirdeğe giriyor, kromozoma giriyor, giriyor, genlere giriyor, araştırıyor. Araştır, bunların temel yapısını, proteinler, şunlara, bunlar yürüyor, yürüyor. Hayat ne? Yok, bu yöntemler. Neden hayat ilahi sır? Bu çözülemeyecek bir şey. Yapayla. Mevlam hayat verdi buna. Meleketler tabi seyir etti, yani yaptı. Vurdu Mevlam, ya Adem, kakaya. ayağa. Kalktı, uzun boylanma. Akmış, aşındı, zira yani böyle. Adam onun zirayiyle ama böyle. Çok uzun boyu, yürüyor böyle. Yürüyor, evet. Uzun boyu, ayak altı. Buyur Mevlam, Adem git. Bak, karşılığa melekler arar. Oturuyor melekler. Gülürsün. Oturuyor melekler. Onlara selam ver. Bak, nasıl karşılık verecekler. Bu senin ve neslinin selamı olacak buyurdu Mevlam böyle. İrselam. Fekal es selamü aleyküm. Adam nersa gitti Mehmet'in yanına. Selam verdi. E de es selamü aleyküm İlk selam böyle. Esselamu aleyküm. Burada es asıl kelime budur evvela. Yani selam selamet dileme. Dünyada kapsayan bir selamet ama. Dünyada kabirde, mahşede, sıraplı hepsini kapsayıp selam etmeli. Yani dünyada sağlık, sıfat, esenlik, mutluluk, huzur, iman kuvveti, maneviyat, ilim, irfan, ahlak, güzel ahlaklar her türlü afat edene korunma, ilk imanlı ölme, karazabından korunma, hepsini kapsıyor bu demir. selam kelimesi de böylece. Aleyküm de Burada kümde zamirdir. Bu adilin mefhul zamiri. Bir fail zamiri vardır. En, te, en tüm bunlar fail zamiri. Yani sen yaptın bu iş anlamında. Kümde mefhul zamiri. Burada küm çoğul olarak geliyor. Siz anlamına geliyor. Onlara selam ve Adem babamız. Allah'ın selam size olsun. Fekal'u dedi ki melekler esselam aleyke. Ve <gülüyor> rahmetullah derler. Melekterilerin böyle aldığı aldı selam şey almaları. Esselamu aleyke. Aleyke tekil sen anlamına geliyor. kimsiz siz çoğulmuş oluyor orada. Neden? Tek şey insan evrende adam babam o zaman Tek insan evrende. Daha az yer almadı, peşi yaratılmadı. Burada ilave ettiler Mereketler, ve rahmetullahi bunlar Allah'a Ya Bu nedir? Daha güzeliyle karşılık vermek. Peki selamın daha güzel olunca eshabı fark ediyor mu? Enerjiler Hadis ı şerif Buhari, Müslim ve bu da bir Yani çok sahih, büyük Hadis ad şerif bunlar. Bir kimse geldi İll-i Nefis Aleyhisselam ve otururdu meşcidde yalnız ı Kiramı tabi sohbet yapıyor orada meşcide sohbet yapıyordu böyle. Yani gerçekten Sahabe-i Kiram Hazretleri Allah razı olsun muhteremler en mutlu insanlar böyle. Peygamberlerden sonra en mutlu insanlar bir hat-ı yanında yetişiyorlar, onun eğitiminde, gözetiminde yetişiyorlar, terbiyesinde yetişiyorlar. Ondan kuşran feyiz, nur, ondan yetişiyorlar. Oturup sohbet eder. Bir, bir sahabe geliyor, erkek geliyor. Fekale, Esselamu Aleyküm diye selam verdi. Selam verdi. Nasıl verdi? Esselamu Aleyküm diye. Fekale, Yisümme Celese, peygamber selamını aldı. O kız oturdu. Fekale, Nebiyy, Aşrı. Bakın, buradaki tertip. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti'nin Hesabını öyle eğitim, eğitmesi var ki tam böyle gelişli kafalar, gelişli beyinlerine. Hemen pata kütü girmiyor bir ya. Biri geliyor, selam veriyor. Esna'aleyküm diye. Peygamberimiz ve aleyküm selamını alıyor. Bekliyor, kimse oturuyor yerine. Yine oturuyor. Oturdan sonra Peygamber şey yapıyordu. Aşrın, tek kelime, on yani. aş 10 diyordu. ''Niçin böyleydi?'' falan anlaşlamadı. Ve kimse soramadı devamlı. Biraz sonra başka bir yine geldi. Tabi eşit bu. Devam genel oluyor. Ona şöyle selam verdi. es hükmü ilave etti. Rahmetullahi. İlave etti böyle. Oturdu. Burada Aleyhisselam Hazretleri Rişrûl 20'e Sonra yine başka biri geldi, o da bebeğe kağıt ilave etti. Yani o da selam aldı, buyurdu selamı 31 buyurdu oteller. 30 buyurdu. buyurdu. buyurdu. Saabeden biri sordu o anda. Ya Allah bir gün arkadaşımız selam verdi, ona 10 on dedin, 10. İkinciye 20 dedin, bir 30 dedin. İptedin acaba? Buyurdu Aleşamazetleri, ilk gelen kısa selam verdi. Esrâlâm Aleyküm. O 10 şey aldı, onu buyurdu. Nisâhramat ilave etti 20. Buyurdu ve kağıt ilave etti 30 buyurdu. Demek ki yalnız Esrâlâm Aleyküm denen zamanlar. On sevap yazılıyor derler. Hem on sevap yazılıyor böyle. İlave etti ve rahmetullah. İlave etti ve brekatü ilave etti. Üçe katlıyı otuz sevap oluyor. Bunlar Rabbimizin bize lütufları. Yani sevap kapıları çok böyle. Çok sevap kapıları böyle. Yani kul yeter ki bir şey yapmak istesin. Bir Anglisy, bir Elhantiler çok seyab kapılara böyle. İnsan giderken esiram aleyküm, dua aleyküm, se aleyküm mesela tanıdığına tanımadığına tabi gece bu konu gelişim böylece. Her selam gelişinde ama niyeti Allah'ın selamını söyleme olacak ve din karıştığın dua niçin olacak böyle. Esiram derken Allah'ın selametini dileme. Dünya ahirette kabir hepsini kapsıyor bunları. Olmuş oluyor. Yine bu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Hacı Buhari Müslüm Ebu Dağat Nisa'yı de bu at Şerif'te. Yine sahabeden biri Peygamberimiz sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. İl İslam'e hayrun. İslam'da hangi amel daha hayırlı? Şimdi bizler Neyi araştırırız genelden muhtememler? bu alacaksak nerede daha hesaplı? Bunu böyle. Filan yerine bu kadar aldım böyle. Hele kadınlar bir şey aldım, mı, geldi mi başlar. Şuna buna sordun filan bu kadar aldım böyle. Alırken en ucuzunu almaya. Tabii satarken daha kârlı satmaya bakarız bizler. Bunu araştırırız böyle. Sahabelerin de tek amaçları ahiret kazancı. Bir peygamberle beraber namaz kılıyorlar mescitte. İmam peygamber mihrabta Bir Resulullah. İşte Resulullah muhtemelen. Mihrapta böyle. Kim nasıl namaz oluyor? Namaz böyle. Peygamberimiz kura, kura okuyor böyle. Ses oku zamanlar mihrabta. Bir Allah'a ihbar diyor. Peygamber arkasında namaz koyuyorlar sahabeler böyle. Öyle bir hal oluyor ki onlar sahabe arasında efendim de işte, silah konmuş, yılan ısırmış onun frakına bile varamıyorlar. Öyle tatlı namaz böyle. Feyzi namaz baktılar böyle. Namaz oluyor böylece. Cevap'ta beraberler, hicretler beraberler, muhacirinler göç hepsini beraberler verecek. Ama ona da hırsı böyle. Yani yapamıyorum böyle. Yaptığını göremiyor, yaptığını göremiyor böyle. Neden göremiyor? Bir dünya dönem bakıyorlar. Aa, dünya denen şey çok basit bir şey, dünya denen bir şey be. Kısıtlı, sınırlı bir şey böyle. Başı doğum, sonu ölüm kefen. Kundakta kefen arası böyle. Dünya denen bir şey böyle. Gidene bakıyor. O da doğmuş. Çocukmuş, koşup oynamış. Genç olmuş. Evlenmiş. E, çoğu çocuğu olmuş. işini kurmuş, çeliş olmuş derken sonra bir de bir kefeni mezar şekli gitti. Bu mu hayat böyle? Kısa fani bayat hayat böyle. Şey. Bir de ağrıta bakıyorlar. Ebediyet bir alem, sonu olmayan bir alem böyle. Sır-ı mezar bile, mezar alemi, kabir alemi bile, kim beri kaç bin yılı kapsıyor mezar alemiyle, kaç bin yıl mezar mı? Mahşer, elli bin yıl mahşer sağlık yapısı. Ondan sonra ebelit alemli cennet ve cehennem dışarı. O gözü arda bakınca, ne yapıyor bunlar? buna da ahiret hırsı böyle. Oraya çok ama şöyle götürmek lazım oraya. Yani rahat ölmek, imanlı ölmek, mahşerde fazla dikilmek için kısım altında hesap görmek için çok bol bol sevap olacak. Öyle bol sevap olmalı ki üzerine kul hakkı bile olsa onlar da sonra yine bol kalmalısın kendisi şey. Bu işin Sahabeler çevrenin gelirlerdi ve vardı. Resulallah, hangi amel daha hayırlı, daha güzel onu yapayım. Yani fazın dışına da bunlara böyle, bunlar bunlara böyle şey. Burada a.s.p. Hazretleri kavle Tut ümmet ta'am tut ümmet ta'am Yemek yedirmen buyurdu. Bak yemek yedirmen. Günümüzde bu biraz basit kalır bizim için şey, günümüzde. Elhamdülillah açıyor günümüzde muhtemelen elhamdülillah. Ama Peygamberimizin bunu söylediği anda bu İslam ülkesi Medine'de böyle. Medine'de çok muhacir var. muhacirin evini bırakmış, eşyasını bırakmış, her şeyini bırakmış Sırf Allah için, Resulullah için, din için hicretmiş böyle. Medine'ye gelmiş ama hiçbir şey yolda kalmış böyle. Aç insanlar böyle. Aç insanlar. Demek o anda bu lazım. Tekrar tut ama tamam yemek yedirmen, yoksula yemek yedirmen buyuruyor sadece. Yemek yedirmen. Bugün <gülüyor> Hazreti Fatıma Validemiz Allah'ın razı olsun muhteşemler. Hatımat-ı Zehra. Peygamber kızı. <gülüyor> Peygamberimizin en sevgili kızı. Aldı, en küçük kızı bile. Bir gün hastalığı da Huma Humma deniyor. Ateşli bir hastalık. Yani. Artık başına vurulmuş. Çatlıyor başı. Içi bütün bedeni yanıyor. Yani. İştahı da kaçmış tabii. Hastalığı eve geldi. Ya Fatıma, canım istediğin bir şey var mı? Ali, eğer param varsa biliyor mu Hep cihatta koşuyor, çalışmıyor gibi. Allah ya ne koşuyor? Aleye param varsa üç günde bir canan nar istiyor di. Eksin nar ama eksin nazar istiyor belli. Harareti çok var, iş yanıyor. Eksinlar hem daha şey bu. Şuna bakıyor cebinde bir dinar ee, diren varmış ancak birden alacak bir tek nar kilo değil böyle. bütün serveti böyle. O seviniyor gidiyor çarşıya böyle. alıyor narı ekşi alıyor parayı veriyor şimdi seve sevinirken eve geliyor eşliğine Fatıma adı Zehra'ya peygamber kızına böyle, Oraya bir hastaya her açıdan böyle niyeti çok Yetebilirse hap değişiyor ama farklı oluyor tabi böyle. Merak getirirken bakıyor yolda yatan bir hasta. İnliyor böyle, gözünü açamıyor böyle. Yat, yol yatıyor. Bir hasta. Oh, Falan inliyor duramıyor böylece. Yanına gitti. Selam verdi. Aleyküm selam. Dedim, rahatsız mısın? Rahatsızım ya Ali. Canım bir şey istiyor mu? Ekşi bunlar. Canım istedir böyle. Ekşi bunlar istiyor. Allah Allah. Ne yapsın şimdi? Evde peygamber kızı eşliği ondanlar bekliyor şimdi. Ne olma gitti ya? Bekliyor haber var bence. Bu arası narasılışlar kendisinden bundan da. Bu da bunun canabını istedi. Ne yapsın şimdi? İki arada kalıyor. Bir oraya bir buraya gidiyor derken ah, bırakamadı. Yolda zaten bir hasta kimsesiz garip. Kimler gelmiş bu edeneye? İslam'a gelmiş böyle tuttu ona, verdik onları. Verdi onları. Hem sevinçle, hastanın bir gönlünü yaptı, hem üzünlü evde Hazret Fatıma'nınlar bekliyordu şimdi. geldi, Hazret da hemen baktı ellerine baktı, boş yerlere. O aileler bulamadın mı? Ya Fatıma buldum ama, durum böyle Böyle oldu ona verdim. Olsun iyi yapmışım. Çok iyi yapmışım. Olsun ver. Hasta oturdu ama tabi hüzünlü ama. Yapamadı görevini. Kapı taktı, kapı vuruldu. Çıktı ki o? Ya Ali benim, Selman'ın farisi geldi. Bir tabak, üzerine bir bez. şu anda birini nar getirdi, ekşi nar getirdi bir tabak. Ondan sonra gönderdi. On tanınlar, muhtanınlar. On tanınlar, bu yani sahabelerin her hayatı, her anları çok ibretli. Ondan farklı insanlar bunlar böyle. Şimdi sahabeden biri sordu. Ya Allah hangi amel İslam'ın daha hayırlı yapayım, onu yapayım dedi şu anda. Ona bir peygamber buyurdu, tutayım mı tamam, yemek yedirmen. Yani su içirmen aşı doyurman kardeşi. demek ki bunun biraz durumu iyi. Biraz demek ki durumu iyi. Sonra ve takruhu selam sonra selam ver. Aram'ı arayıp de ve men ta'rif tanımadığına tanımadığına selam ver. Hakkınız değil mi? Tanıdığına, tanımadığına Şimdi o anda Medine'de yabancı çok. Mekke'den gelen var. Başka bir gelenler de var böyle. O da var. Bunlar birbirine karışması için İslam birliği için tanıdığına tanımadığına selam ver bakın. Böyle. İki yani. bir açları doyur eline geldiği kadar su ver bir şey ver bir ver onlar alakata büyüyor ama. Biliyor mu Bilmiyorum der. Candan, gününden, yoktan verdiği için böyle. İkincisi selam ver. Selam der böyle. Tanrından tanımadığına. Selam, Müslümanları birbirine bağlayan, kenetleyen bir harç, beton. İslam'ın özelliği budur böyle. İslam Karışını yaşatmak, İslam Kadın karıştırmak, Din karıştırmak böyle, dekıştırmak böyle, kalp kırmamak, günü yıkmamak, icamında sineye çekmek, karşı bir anda kılmış öfkelidir, boş bulmuştur, belki kırpışı şey yapmıştır, ama mümkünse kırılmamak, affedici olmak. Melemele bu Peygamber'e. Huzil affe buyurdu. Huzil affe. Huzil affe. Ağabey Muhammed'im sen af yolunu tut af. Yani bana böyle de intikam besleme kim besleme kırılma, incilme. Hoş ver. Hoş ol. Deden karşıkinin bunu bir zaafına ver. Ona ver kardeşler. Yine adışı okuyun inşallah. Müslüm'de, Tirmiz'de, Ebu'de idim bahçede bu adış şerifte. Buyur Aleyhisselam Mısır, Peygamberimiz Allah'a seyreden. La tedhülü cennete hatta tüminü hatta tüminü sizler cennete giremezsiniz peygamberimiz. La tedhülü cennete sizler cennete giremezsiniz hatta tüminü Ta iman etmedikçe, yani cennete imansız girilemiyor. Yani Bazı halk arasında böyle konuşuyoruz, duyuyorum, bu kulağıma geliyor bazen böyle de. işte filanın insan hizmeti var, birisi onlar, şunlar, bunlar, böylece ne olacak onlar? Zavallar kendini kurtarır mı? Bunu düşünüyor tabii. İman şart Şart böyle? İmanı olmayan bir kimse, iyi ahlaklı olsa, merhametli olsa, eli açıkta olsa, etraf bunlar çevresine hatta insanla faydası da olsa, yani giremez. İman olmuş, iman son cevap Yaptı boşa gider mi? Gitmez ama Allah azdır Allah böyle. Da Ne olur? Azabı hafiler kabirde ve cehennemde hafifler. O var böyle. Mesela ahlakı kötü, zalim, zulümkardır, böyle kötü bir kafirdir, inkarcıdır, İslam düşmanıdır. Onun azabı da daha fazla böyle. Belki limanı yoktur ama iyiliği oturup güzellikleri vardır. Onun karşılığı ona cehennemde verilir, kabirde verilir. Azabı hafifler bir şeyde böyle şey. Ulu Aleyhisselam'ın Padişerif'te siz de cennete girenmezsiniz ta ki iman etmedikçe. iman şart. Ve la tü'münü hatta tehabbu. Diğer birinizi de gerçek bir olamazsınız. Gerçek imana erişemezsiniz. Diğer birinizi sevmedikçe. Bakın buna duralım o dönemde. Duralım ben. Hatta tehabu tehabu müfale babı karşılıklı oluyor bu böyle. Tekrarlı olmuyor böyle. Biri seviyor, o kazanıyor. Öbürü sevmiyorsa o buna girmiyor o zaman. Hatta tehabu müfale babının karşılık babından geliyor. Demek ki Peygamberimiz böyle bir Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif kaç kaçında var. Sizler Dibrin'i sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Niye kızıyor mümine? Ne, mümin ne özelliği vardır? Küble gönderiliyor. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Bir şey yapıyor mümin tam şembele. Ama belki de onun kadar yapamıyor. Yapıyor da o yolda geliş olsa bari, aynı yolda işlem olsa Ey Rasulullah buyurdu: "Size bir şey bildireyim mi? Bize fiatimuzu tabe ettiyim. Size bir şey bildireyim mi? Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Birbirinizi sevince imanınız gerçek olur ve sonrada cennete gireceksiniz böyle. Buyurdu Aleyhisselam dedi: "Hepsiz selam beynekum. Allah selamı yaygınlaştırın selam. Allah seni yaygınlaştıran." Yani bol bol selam verin böyle. Çok çok selam verin böyle Tanıdığına tanımadığına çok çok selam vereyim. Bütün müminlere kardeş kabul etmek şart muhtemelen böyle. Hiçbir grup, hiçbir cemaat dinine geçemez. Din başka böyle. Ki 1480 beri gelen din, o bütündür böyle. Birleşikliği dindir böyle. Cemaatler gelir gider böyle şehle gelir mürütte gelir hoşeffendi gelir cemaatler gelir gruplar gelir yani dinniz bakımdan da olsa bunda olsa bunlar da ama bunda hiçbirisi din yeine geçmez bunlar sonra genelde günümüzde ifrat tefrit varması günümüzde mesela şöyle örnek verelim mezhepleri dört meslepe günümüze gelen Bunu aslında daha çoktu bunlar böyle yalnız müşehitlerin bazıları meslebi zamanla kayboldu yazıya geçmediği için kayıt alamadığı için onun tabi olanların ölümüyle onunla meslebi kayboldu bu dört mezhep, bu kayda geçti defter haline yazıldı kitap haline dönüştürüldü Yaşatıldı bu şekilde. şu dört mezhebin ehli. Bakın, birin küsur yoldan beri aralarında var bir düşmanlık. Yok muhterem böyle? Yok muhterem evet, Ben, ben şahit mezhebindenim. Çok güzel. Onu devam et bu şekilde. Bugün gün benim verilen muhteremden rahmetli hocama Yemeni bir Ahmet vardı genç. Çok, hocamı severdi böyle. Çok tekvâldı böyle. Elimizse Allah'a amed eylesin. Yemenli Ahmet. Çok ona böyle gezerdik. Hocam, hocamı çok sevdiği için hocam da Hanefi'ydi. Yani mezhep değişik. Yine Malikidir Yemenliler. Malikli mezhebinden. Sordu hocama dedi. Hangi mezhep daha dedi. Üstün, daha şey. çaburdu. Mezhebüke böyle, mezhebüke. Senin mezhebin o en iyisi. Mezhebüke böyle. Neyse mezhebin en iyisi o. Bakın dört mezhep ki dünyaya bütün yayılmış yan yana yaşıyorlar böyle. Yan yana yaşıyorlar. Bugün de mesela her camide her camide açtığı ülkemizde her camide en açtığı iki mezhep şafhan Fiv, ama bu için ki aslında müşir vaciptir. Yani bir gruba girmek vacip üstüne değil Muhterem bende. Değil bu şekilde böylece. Ama ne oldu? Her grup kendilerini, kendi hoca efendini, kendi mürşidini artık böyle abartıyor, abartıyor, abartıyor böyle. Bir yada böyle görmüş diyor, keramete gördüm diye kendi kendine böyle o grup içerisinde havanda bir su döver gibi hep o konuşuyor böyle. Hep konusu böyle. Allah, peygambe pek gelmez böyle. Ab abartılır. Zavallı zanneder ki diğer halkta, o yeni gelenlerde yani bu artık kür bir tane bu derler böyle. Halbuki nice müşrikler vardır ki dünyada muhteşemler, nice çok şey var vardır ki mahşerde kop çıkacağız. Kof canım, yani insan ölçü olmuyor insanlar, insanlar bu şekilde böyle. Bunun için dediğim bir alıntı buyuruyor: Sizler birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. İste kendi grubu olsun, kendi camiato olsun, ise baş camiato olsun, hepsine aynı mesafeye olmak gerek, aynı mesafeye olmak gerekir bu tarzda. Bu işin ne gerekiyor? selamlaşma, yakıllığa kaçma bu şekilde böyle. Selam gerekiyor. Bileşmek şart İslam'da. Hatta selam vermede bazı kurallar da vardır. Binekli olan yiyeye vermesi. Binekli, esen tabi adde ve merkep katırıdır. Onlar böyle. Neden? O Binekli yukarıda yer böyle. Gururlanmaması için Binekli'nin Jeye vermesi gerekiyor. Fazla böyle böyle. Dilektinin böyle. İşte arabadan mesela, araba üzerinden mesela yan yavaş geçiyor. Bir tane böyle sıra aşar mesela yandan hocamı selam ver bu şekilde böyle. Yürüyenin oturana vermesi. Oturuyor, biri yürüyor böyle. Yüren böyle. Uzun da çoğunluğa, çoğa İki grup karşılaştılar. Üç kişi, bir on kişi, beş altı kişi. Demek ki azı çoğa vermesi erteldir. Selam almada sıra almak farzdır ama farzı kifaye Nedir farz kifaye kifayet? Gerazen namazı gibi, namazı farzdır. Ama bir yörede bir grup Müslüman bu işi yaptı mı, Diğerinden düşüyor, sakit alıyor. Ama sevabı yapan alıyor. O da var muhtemelen böyle. Şimdi mesela üç kişi bir oturuyorlar. Biri geldi selam verdi. Eğer oradaki toplumdan geri selam aldı mı selam almış oluyor öyle. Diğerleri boştan kurtuluyorlar böylece. Hepsi alsa da bir daha efteli böyle. Alması olabiliyor böyle. Ama kimse alması selamı Hepsi günahkar oluyor alıyor. Almak parçalıyor bu şey böyle. Peki selam boşa mı kalıyor? Melek alıyor selamı otorunu. Melek o selam alıyor. Selam kalmıyor. Allah'ın selamı cenneti çağırıyor böyle. Selam vermek de selam vermek de sünnettir. Bu da sünneti kifaye. Mesela bir grup kalabalıkız yere yolda gidiyoruz karşılaştık birisinde hepimiz tek de selam selam selam demeye biraz zor olabilir. Zaman da olmayabilir. İşimizden biri selam verdi mi yine süretine gelmiş oluyor muhtemelen böyle. Mesela eve girerken böyle kahve olarsa bir kişi olabiliyor. Ama herkes verirse tabii selamı daha fazla. Erkek kadına, kadına erkeğe selam verebilir mi? Tabii yolda yabancı kadına selam veremez bu teremler. Bir erkek yolda yabancı bir kadına selam verse bile o kadına selam alması gerekiyor. Alması faz olduğu halde almaması gerekiyor selamı. Ancak bir fitne korkusu yoksa, mesela evine bir şey soracak. Öyle bir konuşması gerekiyor. Öyle bir durum var. Bir fitne kokusu yoksa nasıl konuşacak? O zaman selam verebilir. Kadını kadın erkeğe verebilir. Bunda bir cevaz vardır bunda böyle. Yani fitne kokusu yoksa böyle. Ama yolda yabancı olursa selam tabii. tabi. Hülya Ebu David Tirmizat-ı Şerif'te اِنْ اَلَنَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ Allah en yakın hukuk kimdir? Bülü adetleri. Kim önce selam verirse o Allah'a daha yakın. İki yüzyıl karşılaştılar böylece. Bir daha mütevaz davrandı. Esselamu aleykü o öncesi haberdi. O Allah'a daha yakın. Demek ki esselamu aleyküm acele yapmak gerekiyor. Esselamu aleyküm ve Aleyküm İslam ve Rahmat diyebilir bunları. Eve girerken İslam verme. İnsan eşine, annesine, babasına, oğluna, kızına ak veren çocuğa, yani çocuk da olsa, eğer çocuğunu ak veriyorsa selam almaya ona selam verilir. Bu ayet Kerime, Nur 61'de, buyurun Mevlamız, Dehatum büyüten Bismillahirrahmanirrahim fezadır halütün büyüten eve girdiğiniz zaman fesil mala efçekim kendinize sağ veririz. Evde kim varsa eve girerken önce selam veririz hep Annesi, babası, oğlu, kızı, eşi. Kim varsa eve mutlaka selamla. Ne gerekiyor? Kendi evine, Başka evi değişiyor sonuçta. Annes'in kalli. Hazreti Haz Enes buluyor ki, Hazreti Enes sahabe içerisinde farklı bir kurumda. Şu Şuğun farkı var. Annesi Ümmü Süleym Hazreti. Ümmü Süleym annesi. Çok farklı bir kadındı. Farklı bir kadındı. Yani hayatı çok kapsamlı, farklı bir kadın. Sürekli kısa bir onu kısa anlatayım. Çok kısa bir ona kısa anlatayım. Çok kısa böyle. İlk kurusu öldü bunun. İslam'dan önce öldü. Hazine'sin babası öldü. Hazine yetim kaldı. Böyle. Babası ama İslam'dan önce öldü yani böyle. Hazine dookalta haber. Derken Erlanda İslam Medine'ye sığadı. Hz. Musa Ümey Hazreti Medine'ye gönderildi. Çağma başlamış çalışıyorlar. İslam Medine'de çabuk benimsendi, yayıldı. Hz. Müslim o da ilk Müslümanlardan edine verdi. Ama Öyle cesur otan böyle. Savaşa giren kadın icadı böyle. Peygamber aşığı bir kadın. Sonra buna bir talep çıktı Medine'den. Adı Ebu Talha. Medine'nin zenginlerinden. Çok olan bir kimse. Her yani kimse alabilir. Ümmü Süleym'e kadına bu talep oldu. Elimesi işi. Haber gönderdi henüz da de Müslüman değil ama Ebu Teala'da. Müslüman değil. Dedi ki haber gönderdi. Tamam evlendiririm onunla. Tabii tanıyor. Bir şartım var. Eğer Müslüman olursa Ebû Ebu da Müslüman oldu. Evlendirler. Ben bunlara bir çocuk verdi. Bakın muhteremler. Beyla bunlara bir çocuk verdi. Çocuk iki yaşına kadar Normalde sağlığı sıhhat yerindeydi. Şimdi bir de böyle hastalandı. böyle. Bir gün çocuk artık ateşleri gibi yanıyor, can çekişiyor. Ve o zaman hemen acile koşuyorlar gece yarısında. Evde başta su koyuyorlar, silkayana koyuyorlar. Şuradaki yapıyor bu şekilde. Tam akşam ezanından sonra çocuk biraz Ağırlaştı. Artık can çekişti. Artık böyle çocuğum böyle. O duruma geldi. iki yaşında çocuk böylece. Ebu Talha da çok düşün, çocuğun abi böyle. Gözden yaş geliyor, işçiler böyle. Yatsıca yaklaştı. Dedi ki eşine, ben dedi gitmeyeyim yatsı namazına. Çocuk belki bir şey olabilir. Ben gitmeyeyim. Sen de ya yatsı namazına kaçırma böyle dedi be. Cemaat sahibi var, her adamın siyah var, bir e arkadaş namaz kılmam var dedi ya. Bu sab kaçırılır mı? Şöyle kişi böyle, ben ona bakarım, sen gidi de böyle. O kapından çıktı da çocuk rahmet ola o deme hemen böyle. Şimdi günün böyle bir kadının sen ne yapar, değil mi? Koşarak açılıyorlar, ferde eder. koş, öyle şu şey var şarab böyle, kanece var. Kadın hiç seçmez, hiç bela. Aldı çocuğu, başkodaya götürdü. Çenesini bağladı. Üzerine bir örttü şey ırttı. Yaslamada kıldı. Güzelce giyindi. Koku da böyle evvel. Güzelce giyindi. Yani eşine karşı nasıl en yüksek giydi. Ebu Teala namazdan gel, hızlı da geldi... Hüseyin'in çocuk ne oldu? Gittiğinde bir şeyin böyle de, çan çelişmeyordu. Şimdi çok rahat etti böyle. Öyle demiyor. İyi oldu demiyor. Şu anda çok rahat dedi böyle. İlk kımıldan çok rahat şanla dedi böyle, böyle. Sakin şana dedi böyle, böyle, böyle. Bir göreyim. Ya bak şimdi gerek yok. Bir göreyim ve Kulesi o gece üzülmesin diye sırf o yönden o niyetle, o niyetle korasını meşgul etti böyle. yani kadının kullandığı tatlı sözleriyle, şunlarla, bunlarla Korusun yattılar, yattı Korusunda. Korusun sabah kada elleri bu şekilde. Tabi sabah namaz vakti yaklaştığında kalktılar. Hemen şimdi Korusi gene, ay bu ne oldu çocuk? Dedi ki, çocuk işte bir göstereceğim ama de, sahip bir şey soracağım. Bak ben bir soru var. Takıldı. Bunu soracağım. Biz cevabını da sonra göstereyim. Sana bakalım. Çok sevdiğim bir dostun sana emanet verse iki senedir sonra emaneti girişti, verir misin? Emaneti gerisi, verirse, emaatı gerisi geriye. E veririm tabii. İşte Allah sana ikisi yıl önce emanet vermişti. Allah emanetinde aldı bu şekilde böyle. böyle, böyle. Ahma derken yüzüme bu şekilde İsa'nın sabahımızı kıl gel bakalım. Sabahımızı kılmaya gitti. Tabi ama gözleri yaşlı gene, elinde olmadan çok sevmiş hücudumda. İşi hüzünlü, kalbi yanıyor. Namazdan sonra peygamberimizin e bir usulü kuralı vardı Aleyhisselam Hazreti Muhtemelen'de. Peygamberimizin önüne ve eshabına Esa bunu her günü bir bakar tek tek böyle, her birine bakar durumları böyle Hepsini böyle gözden bir geçirirdi. Dediğim birisi bakarken, Ebu Talaya beni takıldı şimdi. Ebu Talha yaltaşmana, bunu yarasıyla yaltaştı. Allah bağışam eşinden çok razı oldu. Berlamse bağışam bir şirik verdi. O obje. Tabi görüşmüşler, Benazı bir bir sürük verdi. Onun eserinden 70 kura gece kurduk, 70 kuru havz gece onu kuma Böyle bir kadın muhteremler, Peygamberimize gelince bediye münevvereye henüz eli değil daha. Batta ki herkes e gidiyorlar, hoş geldin Gidiyorlar. Tabi giden bir hediye götürüyor oraya. Bu o anda evinde bir şey yok. Yani bir evinde kurması bir yok böyle. Ya takır takır. Hiçbir şey evinde yok. Ya Rabbi senin Resulü Ekremin o Medine'ye geldi. Onun için gideceğim. Ne götürdü? Ne henüz Enes 10 yaşlı o zaman tuttu elinden onu götürdü. Ya Rastullah, bunu sana hediye ediyorum bu şekilde beride. Senin yanında dursun, sen işimizi izimize görsün burada burada empereler. Haseniz, dedim yanında yetişti, büyüdü, devsi yetişmiş empereler. Haseniz buyuruyor, Şöyle diyor, dedi bana burayı ki diyor, ya büneye. A, dedim ona bir tabe de bile, ya büneye, ya beni oğlum anlamına geliyor böyle. Güneyye ismi tezgir. Küçü. Küçültülmüştü böyle. Yavrucuğum. Bir de ya var. Ey benim yavrucuğum. Peygamber çok severdi muhtemelen. Peygamber onu çok severdi. Böyle buyurdu bir gün. Ya yavrucuğum. İzal, dehal, dehal, dehal eyleke. Evine gidip de evine gittiğin zaman fesellim Selamla öyle eve gir. Eve gittiğin zaman kapına selam ile gir. Yeküm bereketten aleyke ve hala ehli beytike. Bak. Yavrucuğum ele gittiğine selam ver. Bu selam ile Allah hem sana bereket verir hem halkına bereket verir. Bak. Demek ki selamla girmede evin bereketi huzuru da buradan başı muhtemelen. Selamla girmek Nerede kaldı ne oldu şu yok Böyle belli. Öyle kızma, bağırma, şu yok böyle. Direkt evle, evle selam. Esselam aleyküm israrı gerekiyor. Bu ne oluyor? Hem berene hem ev halkına, eve bekif oluyor. Huzur oluyor, mutluluk oluyor bunu. Peki, evde kimse yok. Eve giriyoruz. Anıl ediyor ya da Kadın kadınlara Çarşamba iş, işinden geldi. Ee, eve girecek. Evde kimse yok. Onun ne olacak? O zaman ettiyattaki olan aklı, kanbı, söylüyorum. Es aleyna ve salihine. Esselamu aleyna ve la ibadeli sahneme gerekir. Tekrarlayayım. Esselamu aleyna ve alâ ibadet-i salih diye selamlar gerekiyor. Böyle bak. Yani Allah'ın selamı hem bize, kendisine bütün salih olsun diye vermek gerekiyor. Gerekmiş yoksa. İstizan diye bir şey var. İstizan, izin isteme. Başka eve girerken. Başka bir eve girerken hemen içeriye girilmez. Gelebilirsiniz köylerde böyle şiir kenarlarında evler, müstakil bahşireler evler. Hemen işlere girilmez. Kapaşık olsa bile. İstizan diyor. izin isteme. Şarttır böyle. Mevlam Nur 27'de yani amenü Ey müminler elinden başlayarak girmeyiz hemen. Hatta testinin üstü ehliya. Hatta testin üstü Resul-i böyle. Önce izin isteyiniz, ondan sonra sıra verin, öyle girin. Önce izin istemek, ondan sonra sıram bir şey giremez belki. bir şey. Nasıl izini istenecek? İstizan üçtür. Üzerindeki ve illa ferci' ve bu, konuş öyle muhterene böyle. gittik. İstizan. Tabi eskiden mesela zil yok, şuna bunlar yok. Dıştan bağırılırdı böyle. Ev sahibilerin bağırılırdı böyle. Ya da dış kapı vurulurdu. E günümüzde zille tabi, zile basılıyor. Ne gerekiyor? Üç sefer zile basma hakkımız var. Ya da aşağıdan mesela. Telefon diyor. Üç sefer kapıya gidildi. Bizlere basılır. Peygamber Aleyhisselam adetleri hesabından biri evine gittiği zamanlar Peygamber Aleyhisselam öyle bir kapıyı vurdu Bir ses söyledi. Bazen sağını son döndü kapı peygamberle. Kapıya bakmaz. Peygamber Resulü Ekrem Aleyhisselam Allah Resulü. Bakmayın kapı böyle. Bazen böyle sağa döner de böyle, yan döner kapıya, son döner böyle, yan böyle şey. Neden e, ev sahibi hanım birdenbire boş bulunabilir, kapı açabilir, onu böyle göz görmesin diye yıkama gerekiyor böyle. Ya kapıyi durmaz böyle şey. Günümüzde. Dairelerde tabi kapılarında bir delik var. Oradan görünüyor böylece. Mümkünse de o deliği yakın durmak gerekiyor böyle. Yan durmak gerekiyor. Çünkü tabi ev bakar mesela. Mesela hanım bakar ki erkek. O açması kapı mesela. Kimseye sorar. Ya da haber verir böylece. Bazısı tam kapının karşısında durmuyor ama kim olduğu belirsiz böyle. Bu işin görülmesi gerekiyor bunu. Peygamber tam kapı kaşığı duruyor. Karşıda yandırabilir Peygamber'e. Yandırmaya gerekiyor ve kafiye zile basılır. Bir. Bu nedir? Uyuru haber verme. Eylem misin? Hemen çıkmadığı sahibi evtabe. Tuvalette olabilir, abdest almaktadır, namaz kılıyordur, üstü başka müsaade değildir. Hicamasının şunun gibi bir şey girmesi gerekir, belir bir vardır böylece. Bir daha basılır, beklenir. Ne kadar? Hapsa olabileceği kadar, iki kez namaz kılabileceği kadar ya da bir şomursa altı olan şabani eteri giyecek kadar, baş bağlayacak kadar kanılsa beklenir böyle. Tekrar zile basılır. Yine bu kadar beklenir böylece. Yine bir cevap gelmedi. Üç tekrar basılır. Zile yine bu kadar beklenir. Olmazsa döndürür bu selam böyle. Döndürür böyle. Şimdi Peygamber Ebu'l-i bu basitleri seni üzüleken ve illa ferciyat. Üç sefadır izin isteme, bekleyerekende bon izle bakıyor, kapılma yok, damlandanlı yok böyle, zerbağını basmak yok bir şekilde böyle. Bir de bu telaş yapar ev sahibine, panik yapar böylece, şaşırır böylece. Peki toplaması gerekiyor. Her türlü hale insanı var Bunun için beklenmeye gerekiyor. Demek ki üç sevah hakkı vardı insan böyle. Evde olduğunu bilse bile, ışığı gece yansa bile, evde ses olsa bile, üç rakını kullandı mı? Ona derdi peşe gerekiyor. Pekemi Ferciya dön git. O kadar. Neden evet, evde olabilir ama Ekranda başlı dertte, canı sıkılıyor, bir bunanda sıkılmıştır, işine kabul etmiştir, bir şey olmuştur. Bir derdi vardır. Şey Bir sakin kalmak isteyecek anda bekleyin. için kafasını, konuşmak için ne Bir de böyle. Efendim işte görmem lazım onu. Şartlıyorum. Yani ev sahibi ev kabul etmeye mecbur değil. Her şey şartlar var. Kabul değildir. Eğer bir insan dört basarsa bu kerata giriyor, kulaklara giriyor bu sefer. Çünkü karşıya bu sefer panikar karşıya bu sefer. Ama evde olduğu biliyor. Yalnız bildiği halde mecbu değil kalpini açmaya. Böyle. Bir de selamlaşma ayrılırken ayrılırken filanet en yakume fel yüselim Felan seti ulab ya da minel ahirete evladak terimler alacaklar diye. Bülar samadetleri birine gittiğiniz zaman selam verin girin. Ayrılırken yine selam ayrılır, selam verin Bu pek uygulanmıyor günümüzde. Gözümünün... Ayrılırken yeni selam verilmiyor eğer... belirleye. Bülar samadetleri evvelki sey iki selam daha üstün değil. Aynı makam, derecede seyahatlerinden böyle. Demek ki eve gittik, oturduk, konuşur dükkana girdi, ayrılıyoruz böyle, işle ayrılıyoruz. Ayrılırken de sonsuz selam olması gerekiyor. Böyle gerekiyor böyle şey. Selam ile. Günümüzde genelde iyi akşamlar, iyi günler, iyi işler, hayırlı işler, merhabalar, şunlar bunlar. Peki, e, hayırlı günler demek, iyi işler demek kötü mü? Bir sözle kadar iyi kötü olması önemli. Değil. Ne de önemli olur burada? Eğer bir sünneti seniye kaldırıyorsa o bidatı seyyedir. Nedir ne sünnet olan? Selamlaşmak. Selam yerine yola karşılaşıyor. da hayırlı günler, da iyi akşamlar. Arabalar şunlar bunlar mütervedir. Bari insan İslam orada burası değil mi? böyle, İslam orada burası Müslüman böyle böyle. Allah selamını vermiyor, İyi günler iyi akşamlar, iyi şanslar işte iyi müzikler şunlar iyi eğlenceler Allah korusun mütervedir. Bu sünneti seniyi kaldırmak için bir adı seyyi olmamızı böyle. Demek ki karşılaştığı zamanlarda arınırken de yine selam verip arıma gerekiyor böyle şey. Selam verdiğinde ne oluyor? Ona dua etmiş oluyor. Allah'ın selamı üzerine olsun diye ona selammış oluyor. Bir gece Peygamber Aleyhisselam maddetleri dışarı çıktı. Gece arasından sonra Medine'de. O da Medine emininde güzel yok yolda lahmama falan yanmıyor. Diye diyor ki kandil yolu yapsınlar böyle. Dıştası i̇şte bir karanlık dışarısı böyle. Yine <gülüyor> geldim Aleyhisselam Adretleri dışarı çıktı. Meclis'in karşı gibi oturdu bir yere yere. Az sonra yine biri göründü karşıdan bir kararttı. Kim olduğu oldu? değil. Gele gele Hazreti, Ebu Bekir Sıstık Hazretleri inşallah muhtemelen böyle. Peygamber yaranları bunlar. Ya bunlar. Hep beraber bunlar. Hayatı ve matı, ölümü. Karşıtan tane Peygamber nurun böyle belli. Geldi selam ve aleyküm selam Ebu Bekir. Otur Peygamber'in sağına. İnsur, ya Ebu Bekir gecenin bu saatinde evden neyi çıktın? Ne işin çıktı? Ne işin var? Ve bak utandı Selam'a. Ya Ebu Bekir söyle ne çıktın? Ya Resulallah çok karnım aç. Bak, yavuş Sıddık Hazretleri. Nde. Karnım çok aç Ya Resulallah. Yerde hiçbir şey yiyecek. Yani bir hırma bir şey bir şey yok. Aşağı dayanamadım. Hırku tutmadı. Dışarı çıktım avunu hem de herhalde. ya sen ne için Ya Resulallah? Ben de ani. Ben ani. Peygamber aşağıda namaz Oturuyorlar. Biraz sonra yine bir karartı. O da Hazımül Faruk Allah Azzeri'de. Üç beraberler. Mezarda da beraber, bir yerde beraber. Kabile beraber, beraber. O geldi, o aynı bir şey anlattı ve otururlar buraya. Buyur de gelen en benim yerisinden plana gidelim evine bir şey bulunur. Kalktılar, evine gitti, baktılar, gidi, ışık yanıyor. Yalanlı ediler. Uyummuşlar yani şu anda, uyumuyorlar şu an selam verdi. Ya Ehl-i Beyt, Es-i Peygamber, selam selam verdi böylece. Ve bekledi, Hic-i Peygamber'e Peygamber tekrar, Ey Ehl-i halkı, Esra'u Aleyküm ve Rahatü'nü Berekatü'yü de yine selam verdi. Yine cevap yok. Yani, beklediler. Üçünün de yine beklediğimde selam işleden bir cevap vermeyince buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, dönün gidelim. Dönün gidelim. Yani. Tam döndüler. Gizde i̇şte kadın kalbinde ispiyatıymış aşağıdan döndü. Ya Resulallah, Allah aşkına dönmeyin ya Resulallah, evdeyim ben. Dönmeyin Allah aşkına ya Resulallah. Dedi ki niye cevap vermedin? Hakkı evet. muhtemelen olur. Dedi ki, kadın. Ağlıyor. Dedi ki gözden yaş akıyor. Ya Resulallah. Esalih ve rahmetullahi ve brekatullahi dediğim derken evimiz nur dolu evine böyle, böyle. Evi nur kaplı ver böyle, böyle. Nur da ben kendim kaybettim böyle. O aşk fez geliyor bana bu şekilde. Tekrar senan verilsin de tekrar bundur evimin doğsun diye onu şaşma şey bekledim ya Resulallah. Tekrar selam verince evimin daha nuru doldu benle. Öyle tat verir ki bana sanki cenneteyim alında nurun içine kalk oldum. Boğduğum nurun içine benle. Ama da fiil sardadım ya Resulallah. Tekrar verirse de yeni açmadım kapıyı. Sonra oyunu yere taşıdım benle. Üçünün aynı şeyi daha fazla yaşadım. Bak dönüyorsunuz. Çıktım oradan. Selam ve'le muhtemelen ve'le, selam ve'le'le. Sonra koresi yere gitmiş, ev tabi çürükler var, işte gelirler. Biraz sonra hemen geldi, baktı ki, Resulullah evine gelmiş. İki tane sahabesi, en değerli sahabeleri, artık şaşırdı tabii. Yok o da sevindi ki böyle. Ya Resulullah! Oturmadan izin ver bana dedi, oğlak ona keseyim. Demekler izin verdi. Hemen gitti. Pişti. Hemen atış yaktı. Kıştırdılar böylece. Ortaya koydular. Yemekende. Demek ki muhteremler Allah dostundan bir eseram verirse o eseram daha farklı oluyor muhterem böyle. Daha farklı oluyor Hatta kabristanda bile birinin yakın ölmüş yakın bir kimse ölmüş birisinin bu da bu kimse ağlıyor, sızlıyor, iş çok yalmış. Birinci bir geç onu görüyor ama iyi görmüyor yakınına böyle. Böyle karanlık kabri, sıkıntılı kabri, dar bir kabri öyle, ok böyle, konuşmuyor da böyle, sıkıntılı bir hali böyle kabrinde böyle. Sıkıntı şerisinde böyle. Tabi üzülüyor, şu bu derken ok üfleyici yapıyor. Hücudusay yine görüyor, bakıyor Allah Allah, kabri genişlemiş, kabri geniş böyle, nurlanmış, yeşilemiş böyle, bu da o oh, rahat gaybı, gülümseye bu şekilde. Değil ki işte kimiyse de yakını, ben size üç gün böyle görmüştüm, ne oldu sana? Bakın cevap şu muhtemeler. Allah bir Allah dostu geleceğe yani bak. Bir Allah dostu bir Eylüllar. bir insan beridi. Mezardan geçerken diyor, buraya geçerken diyor, döndü diyor, bize selam verdi diyor. Bir Fatih okudu diyor. O diyor, bize selam verirken diyor, ehli kubur diyor, bize selam verirken diyor, esma aleküne beraber diyor, Allah'ın diyor, rahmetiyle bütün mezar kapsıyor benim. Ne kadar de ehli imanla azap gören varsa azab Ya kalktı ya afirle buyur böyle. Demek ki böyle bir bunda bunu şu yapabilir muhteremler, mesela Allah için sevimi kişilere yolda selam verir muhteremler diye. böyle. Ne kadar kalbı olsa insanlar karşılaşıyor. İnsan otogarda, orada, burada, yolda, icat eder. insan İnsan pazara karşılaşıyor. Şöyle bakmak gerekiyor. Şöyle bakalım mesela, haline bakalım ki bu insan bir Allah yolunda bir insan böyle. Eyle tevekkül, Allah'a bağlanan, eyle tefabe verdik mi? Ona selam vermediler. O selamlar mecbur çünkü onun ne oluyor ki Aleyküm ile beraber dua etmiş olması muhtemelen, dua etmiş oluyor de son aşağıya vermiş Allah. Gayrimüslimlere selam verilir mi? Gayrimüslim. Siz olmayanlar. Ateist olsun, ideolojisi sapık olsun, hırsi yahud olsun. Hadeş-i bülayar ondan Samazetleri vermeyiniz. Aleykum Ehl-i Kitab-i ve Aleykum. Eğer Ondan size verirse peygam buyuruyor. Yani Hristiyan, Yahudi, bir gayrimüslim Müslümanına selam veremez. Peygamber yasakıyor mu? O verirse ne olacak? Bülü Aleyhisselam Hazretleri Fekulu ve aleyküm. Yalnız ve aleyküm değil, o kadar. Ve aleyküm, selam yok. Ama ve aleyküm. Neden? Medine Yahudları vardı medine emirlerde vardır. Peygamber'e selam verirlerdi böyle. Nasıl verirdi Es-Sâm-ı Aleyk-ı -e derlerdi. Es Bak. Es-Sâm, dilinde helak etme, Böyle dua anlamı Onlar yani akıllarınca bu haşe ı Muhammed Saf diyorlar böyle. Bu fark etmez. Yani Essami selam es onlar ama bize selam berediyorlar böylece. Öyle yapıyorlarmış. Bir gün Hazaişe validemiz henüz örtüyü de gelmede ayık gelmeden önce otu önünde, Peygamber oturdu oturalı böyle. Yine geçti birkaç yağdı. Helle eslam Aleyküm. ya evre Kasım. Eslam alek ya. Pekamız ve alek dedi mi? Ya alek kimse alık ya alek selam. Ve alek selam. Şey selam yok. Ve alek kim. Hattaş alemimiz, tabii anladı meseleyi, başladı Yahudere, Allah'ın size olsun, şu, şu başladı saymaya, kızmaya. Ve dedi ki, ya Aişe Hazır ne yapıyorsun? Ama bak nedir ya Resulallah? Hem biliyorum onları dedi. Ben biliyorum onları. Ben onlara dedi, dedim ki, de, ve aleyküm dedim. Ne demişseniz, o sizin başın başına gelsin dedim. İlla Teala Fatiha.